360. konu, Hazreti Ömer'in şehit olmayı temenni etmesi, Hazreti Ömer hutbe okudu ve hutbesinde, "Eden cennetlerinde bir kas vardır, onun 500 kapısı vardır, her kapısında 5000 huri durur, oraya ancak bir peygamber girebilir, Hazreti Ömer bunu söyledikten sonra Resulullah'ın kabrine bakarak, ey bu kabrin sahibi, sana afiyet olsun, dedikten sonra, veya oraya bir sıddık girebilir, dedi, sonra Hazreti Ebu Bekir'in kabrine baktı, sana afiyet olsun ey Eba Bekir, dedi. Sonra, veya şehit girebilir, dedi. Sonra kendisine yönelerek, ey Ömer, şehidlik senin eline nereden geçecek, dedi. Sonra, beni Mekke'den Medine'ye hicret için çıkaran Allah, bana şehidlik mertebesini vermeye de kadirdir, dedi.